348 numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir Sıddî'in Üsam ordusunu uğurlaması Hazreti Ebu Bekir Medine'den çıkıp cürüfte bulunan ordugaha gitti, onları teşvik etti ve uğurladı, kendisi at sırtında giden Üsam'ın yanında yaya yürüyordu, Abdurrahman bin Avef de onun bineğini çekiyordu, bir ara Üsam, Hazreti Ebu Bekir'e, ey Allah'ın Resulünün halifesi, Allah'a yemin ederim ki eğer binmeyecek olursan ben de atımdan ineceğim, dedi, bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir şunları söyledi,